Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız ve Fikri Takip Programı'na başlıyoruz. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Teknik Masada da Ömer Şahin var. Geçen program Mehmet Alkan'la Osmanlı ve Cumhuriyet'te DAS Kapital çevirilerini konuşmuştuk. Bugün toplumsal tarihin gene aynı sayısında, 249. sayısında yer alan Herodotus'un Kroisos anlatısına dair adlı konuşmak üzere Selçuk Aylar'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Ee, teşekkür ederim, Sağ olun davet ettiğiniz için. Selçuk Bey hoş geldiniz. Ee, Selçuk Aylar... E... Editörlük yapıyor esas en çok da e, tarih konusunda editörlük yapıyor. Şimdi burada toplumsal tarihin e, Eylül ve Ekim sayılarında yer alan iki makalesini, iki makalesi yanlış oldu, e, ikiye bölünmüş makalesini konuşacağız. Oldukça kapsamlı e, uzun makaleler bunlar. Kroysas'ın öyküsünü e, isminden de anlaşılmıştır. Burada ele alacağımız... E... Aslında tabii pardon lafını kestim ben şey demeyi unuttum tabii aslında belki de ana başlık bir tahlil denemesi değil mi? Bir tahlil denemesi evet. bir ve iki. <gülüyor> Ee, burada ele alacağımız hikayeyi Heredotos'tan takip ediyoruz. Ee, ancak bu esas e, hikayeye geçmeden... E, bu ...antik tarih yazarlarında e, bir e, kız kaçırma hikayesi var. Bu Siz bu kız kaçırma hikayesini bizim Croesus'un... ...bizim Croesus oldu işte Lidya Kralı <gülüyor> Croesus'un... hikayesi de de bir şekilde ilintilendiriyorsunuz. Bu iki mesele nasıl birbirine bağlanıyor diye sorsam. Evet iki mesele... E... ...şöyle alakalı birbiriyle... ...Heredotos aslında... ...çok büyük bir eser olmasına rağmen... ...çok çabuk hızlı bir... ...giriş yapıyor kitabına. Hı hı. Çok kısa bir şekilde aslında... ...biraz da ustaca bir şekilde... ...bütün kitabın... ...programını tek bir paragrafta açıklıyor. Bu da Yunanlar... ...ve yine Yunanların... ...tabiriyle barbarlar yani diğer... ...uluslar arasındaki... ...ilişkiden ibaret hı hı. aslında. Daha sonra... Bu ilişkinin önceki zamanlardan ta aslında mitolojik zamanlardan itibaren belki nasıl başladığını anlatmaya geçiyor. Burada da ilk sırada kız kaçırma vakalarının yer aldığını görüyoruz. Bunlar aslında Akdeniz Havzası, Akdeniz çevresinde çok geniş bir coğrafyaya ...yayınmış bir görünüm arz ediyor e, bu vakalar. Yani bu Troyo'daki meseleden de başka kız kaçırma hikayeleri e, var. Var evet. E, çünkü Fenikelilerin özellikle e, ticaret e, faaliyetlerinden e, dolayı... E, ...bütün bir Akdeniz'de e, gezdiklerini biliyoruz. Ve genellikle kız kaçırma vakalarında e, Fenikelilerin adı bir şekilde e, geçiyor. E, bu aynı zamanda çoğu zaman... Ee, ...hikayenin kurgusu gereği... E, ...bir araç... E, ...işlevi görüyor. E, çünkü e, kıyıda e, hazır bekleyen bir... E, ...gemi birçok hikayede... E, ...kaçırdan kızın... E, ...daha doğrusu... E, ...kaçırma e, hadisesinin... E, ...kolaylaşmasını e, sağlıyor. Troya hikayesinde konu olan... ...Helena'nın kaçırılmasından başka da... ...kız kaçırma hikayeleri var. E, makaleden öyle anlıyorum... E, Bir de Perslerin bu konuya yaklaşımı daha soğukkanlı sanki değil mi? O, o konuda sizin yorumunuz nedir? Evet yani Tur Turuva savaşına rivayetlere göre doğuran bu Helen'in kaçırılması vakasından önce Fenike'lilerin... ...kız kaçırma vakalarını biliyoruz. Onu az önce bahsettik. Bunların arasında yani mitolojik rivayetler de var. Mesela Öropa'nın kaçırılması. Hı hı. E, tirden e, işte Zeus'un sırtında... E, ...bizzat e, o rivayete göre... ...Zeus'un bir boğa kılığında... Avrupa'yı kaçırdığını e, biliyoruz. E, daha sonra Medea ...kaçırılıyor. E, Kolkistan, Yunanlar tarafından yine bu... ...Argonotların seferi sırasında. E, ama e, bir taraftan... ...çelişkili rivayetler şöyle ki... E, ...mesela... İşte İyon'un ya da Medea'nın bu kaçırılma hadiselerinde gönüllü bir rol oynadıklarına dair rivayetler de var. Yani hani kaçırılmıyorlar. Kendileri işte kimi zaman geminin kaptanıyla kaçıyorlar. ya da işte kahramanla kaçıyorlar. Hı -hı. Hikayenin kahramanıyla birlikte kaçıyorlar. Dolayısıyla hani farklı yorumlar. Bir gönüllü yapımı olma durumu da var. Yani. Var evet ama tabii... Yani tabiri caizse kızı kaçırılan taraf bu gönüllü olma hadisesini kabul etmiyor. <Gülüyor> e, ve dolayısıyla bu bir sürtüşme e, konusu say sayılıyor daima. E, tabii e, şimdi e, Yunanlarla e, diğer ulusların e, arasındaki ilişkiyi ve kavgayı... E, Bu tip e, bireysel vakalara e, bağlamak, e, birer bunlar böyle zincirleme halinde birbirini takip etse de e, bize biraz tuhaf görünebilir bugün. Yani büyük olayları, böyle küçük sebeplere irca etmek e, gibi gelebilir. E, ama bunları e, anlaşıldığı kadarıyla Herodotos arka arkaya e, anlatarak e, bunun bir çeşit aslında e, tema e, haline getiriyor ve bu temanın arkasında... Sadece kız kaçırma değil, başkasına ait olan, olan hı hı. bir şeyi hı hı. gasp etmenin yattığını görüyoruz. Aslında daha sonra kroisos anlatısına geçebilmesinin sebebi de bu Herodotus'un. Ve genellikle eserinin başında bu rivayetleri sadece aktarmakla yetiniyor. Hı hı. Şimdi isterseniz... E, e, Buradan ana hikaye, yani sizin makalenizin ana hikayesine geçelim. Kroyozos'un atalarına Lidya Krallığı'nın nasıl geçtiğinin öyküsü aynı zamanda da bu şimdi bahsettiğiniz bir kadının ve ülkenin ele geçirilmesi öyküsü aynı evet. zamanda. E, kısaca isterseniz bu öyküyle başlayalım. Evet, Kroyozos'un uzaktan atası Giges'te. krallığın geçmesini anlatarak başlıyor hı hı. Herodotur. Yani Lidya Hanedanlığı'nın Giges'e geçmesini de başlıyor Giges'in hanedanlığı nasıl ele geçirdiği çok enteresan bir hikaye Kandales ve karısının dahil olduğu bir hikaye Tabii ki bu hikayenin biz değişik varyantları olduğunu anlıyoruz çünkü Platon'un devletinde de bunun bir özeti var diyelim bu hikayenin fakat Herodot'unkinden farklı bir özet bu Herodot'ta karşımıza çıkan halini çok kısaca dile getirmek gerekirse aslında çok uzun bir maziyi anlatılmadan birdenbire Kandavles'in karısına aşık bir adam olduğunu öğreniyoruz. Bu bunu, özel bir durum değil mi? Evet Herodot bunu vurguluyor biraz. yani Kendi karısına Hı. aşık olması vurgulanıyor. <gülüyor> Çünkü... Aslında buna, bunun bir açıklaması olarak e, hanedanlar arasındaki evlilik ilişkilerinin daha çok işte siyasi çıkarlar hı hı. E, etrafında e, gerçekleştiği yorumu getiriliyor. Kandares ise kendi karısına aşık. E, tabii biz bunu bugün e, yani bu kadar yadırgamıyoruz e, belki ama öte yandan e, bu şey, şey çok... E, Gelişmiş bir temadır da daha sonra edebiyatta vesairede hep karşımıza çıkan bir temadır kendi karısına aşık fakat bununla yetinmiyor belki aşkının sebebi karısının son derece güzel olması çünkü hemen arkasından gelen hadise karısının güzelliği ile alakalı. Bu güzelliği tek başına görmekle, temaşa etmekle yetinmiyor. Ve adeta görsel olarak paylaşmak istiyor. Bunun için de adamlar arasında en güvenilir bildiği gigese seçiyor. Bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Yani bir bilgi atlanmasın diye. Kandavles Heraklitler'den değil evet. mi? Giges ve daha sonra gelecek olan Kroisos'ta... E... Evet, hanedan el değiştiriyor. Ha, el evet. değiştiriyor. Pardon bölmüş oldum. Rica ederim. Adamlar arasından Giges'i seçiyor. Giges'in neden hazır olarak yani güvenilir olduğuna Kandales'li Mahanesi dair bir şey yok Herodot'ta. Bunu bilmiyoruz. Giges Kandales kendisine ilk defa böyle bir şeyden bahsettiğinde reddediyor. Belki buna elbette diyebiliriz. Çünkü çok riskli bir şey. Yani kişisel olarak etik anlamda bir sorun yaratabileceği gibi aslında bir kralla böyle bir ilişkiye girmek ve kraliçeyle böyle bir ilişkiye girmek ileride başka açılardan da sorun yaratabilecek bir şey. Ama aslında Giges etik gerekçelerde karşı çıkmış gibi görünüyor. Çünkü yine Herodot'un onun ağzından anlattığı... E, aktardığı ifadeye göre e, diğer e, barbar uluslarda olduğu gibi Lidiyalılarda da e, çıplak e, bir şekilde görünmek adeta bir şey e, hakarete uğramak hı hı. E, anlamına geliyor. E, belki Yunanlar buna biraz şaşıyordur. Çünkü Yunanlarda da e, yani bu derece bir şey e, yok belki hakarete uğramak olarak a, anlamıyorlar. Çünkü onlar cimnaz vesaire e, ya da işte olimpiyat oyunlarında e, çıplaklığa daha e, aşinalar. Ama sadece kadınlar için değil galiba, erkekler için Evet. <gülüyor> yani kadınlar kadar olmasa da... Evet. ...erkekler için de çıplak gözükmek şey... ...ayıp bir şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dolayısıyla yani bu gerekçeyle... ...ilk önce kesinlikle kabul etmiyor Giges. Fakat Kanduales... ...yani nedendir bilinmez ısrar ediyor. Mutlaka bu güzelliği göstermeye kararlı. Ve biz burada nihayet... ...Giges'in hem kralın e, gücüne belki e, boyun eğerek e, hem de e, kralın bahsettiği hileye güvenerek belki e, Kraliçe'yi e, evet mümkün yani Kraliçe'yi görmeye razı olduğunu anlıyoruz. Bu hile de e, son derece aslında basit biraz naif bir e, hile. Yani kan nasıl bir kraldı e, bilmiyoruz ama çok basit bir şey öneriyor. İşte odaya girecek. Gigisi odaya saklıyor kapının arkasına. Karısı gelecek, e, işte soyunacak. ...o görecek, e, artık o neyle aydınlatılıyor o oda, karanlıkta görebiliyor mu, ne kadarını görüyor... ...Kandavlus'u tatmin edecek mi, e, acaba güzelliğini yani takdir edebilecek mi e, karısının bunları tamam bilmiyoruz. E, bu kapı arkasından e, Giges e, kraliçeyi gözetliyor ve hemen ardından da e, kaçıyor ve görünmediğini zannediyor... ...ama kraliçe tarafından fark ediliyor... E, Ondan sonra e, kraliçe hiç ses çıkarmıyor çok kısa bir süre içerisinde e, aslında kocası tarafından bunun e, tezgahla, tezgahlandığını anlıyor belki çünkü e, böyle bir şeye başka türlü ilgisinin cesaret etmesinin cüret etmesinin e, mümkün olmadığını da e, sezmiş olabilir ve ertesi gün ilgisi huzuruna çağırıyor. Ee, hiç e, lafı dolandırmadan e, hemen e, özetliyor yani e, seni gördüm e, ve yapman gereken e, şimdi senin önünde tek yol var kandalesi öldürüp benimle evleneceksin ya da sen ölürsün hı hı. diye. Gi ges burada ikinci kez. Ben de kral olacak. Giges. Evet tabii kral olacak evet. E, yani nereden nereye? <gülüyor> <gülüyor> GİGES burada ikinci kez e, tereddüt ediyor. E, tabii biz bunları ilk önce birer tereddüt e, olarak e, algılıyoruz. E, fakat belki birazdan e, konuşacağımız gibi e, diğer hikayelerle hı hı. E, yan yana e, değerl değerlendirdiğimiz zaman e, aslında e, çaresizlikten öte e, seçime dayalı hı hı. başka e, tercihler olduğunu da e, göreceğiz Gigesin önünde. Ee, kraliçenin teklifini de ilk önce e, reddediyor. Ee, ama sonunda e, tıpkı Kandaharüs'ün önünde olduğu gibi e, öleceğime e, öldürürüm, krallığı da alırım gibi. Biraz e, belki pragmatik ama yani gerçekçi e, aynı zamanda e, bir yorum yapıyor ve kabul ediyor. Ve bu sayede bu olaylar neticesinde daha doğrusu e, krallık Kandaharüs'ten Giges'e geçiyor. Yani öldürüyor ve krallığı da alıyor, kraliçeyi de. Alıyor. Burada sizin... E... ...yazınızın içinde değil ama dipnotta şeyden bahsediyorsunuz ya... bu e, ...karısının güzelliğini başkaları tarafından da en azından onaylanması e, temasının evet. daha sonra da kullanıldığına evet. dair... ...Rönesans sonrasına da geldiğine evet. der. Evet. Ee, <gülüyor> ben şu anda Evangeli'nin bir metniyle uğraşıyorum. Aynı bu şekilde e, bu, o, burada güzellik yok, sadakat var. Karısı karısı kocasına da aşık... Çok aşık, çok sadık ama adam diyor ki bu sadakat başkası tarafından da sınansın <gülüyor> ve kendi bir arkadaşının karısının üstüne yol diyor. Bu çok uzun süren bir hikaye, çok şeye benzeyen bir şey. Orada da arkadaşı direniyor uzun süre böyle bir şey olur mu diye. Ama devamlı anlatmayacağım tabii ama çok benzer bir şey. Tamam. Evet, yani böyle bir e, bunun da sadakate evrilmiş, güzellikten çıkıp da sadakate evrilmiş hali. İşte, e, Bocaccio'da da var, Decameron'da da e, sizin e, bahsettiğinizde Hı -hı. çok benzer e, bir hikaye. Orada da e, bu defa erkek kahraman, e, benim karım e, çok güzel ya da işte en güzel e, kadın e, değil, e, benim karım çok sadık, e, beni asla aldatmaz e, iddiasında e, bulunuyor. Ve bunu üstelik mutlaka başkalarının önünde de ispat etmek, göstermek istiyor. Bu şeyde de galiba resimde de anladığım kadarıyla çok ilgi çekmiş bir tema bu. Evet. Ben sizin makaleye uygun resimler ararken internetten... Yani o kadar çok şey çıktı ki, olanak çıktı ki... Evet, evet. Biz burada işte Jerome'un resmini seçtik. Evet. Ama ondan başka da birçok çok güzel klasik tablo vardı. Bu... Evet, onun da aslında sebebini anlayabiliriz. Yani özellikle... Klasik dönemleri, e, klasik, klasik dönemlerden, mitolojiden e, konu alan e, ressamlar... ...bir taraftan e, sürekli e, çok tanındık e, temaları tabii işliyorlardı. Kandalevski, Ges ve Karısı hikayesinde e, hem onların e, muhayyresini e, tetikleyecek... E, ...tabloyu görenlerinde muhayyresini tetikleyecek öğeler var. Hem de e, bu işte güzel bir nü çizme e, fırsatı veriyor <gülüyor> e, onlara. <gülüyor> i̇şte belki e, ışıklandırılmış e, yani belki, e, hani... E, ...tabloları tabi görmek gerek... E, ...belki hani loş ışıkta... E, ...bir oda e, çizme imkanı vesaire... ...de veriyor. Yani görsel olarak da... Şey, ...güzel bir e, hava yaratacak... E, ...bir tema olduğu kesin. E, buradan... E Biz ancak bu şekilde görüyoruz Karaliçeyi. Giget <gülüyor> şimdi görülmeyecek ya. Dolayısıyla e, kimse anlamayacak. Yani evet. öyle bu işin bir cazip tarafı da var ya. Buradan siz bu Platon'a geçiyorsunuz. Orada evet. bir yüzük hikayesi var. Evet. Yüzük görünmezlik sağlıyor. Dolayısıyla kontrolden muaflık evet. E, sağlıyor. Evet. O orada böyle ilginç e, akıl yürütmeler var. Yani e, görülmeden yapılacak işlerin e, cazibesi falan. Ee, onları biraz e, açabilir miyiz bu konuyu Evet Yani görülmezlikle Yani Platon'un devletinde e, hikaye e, biraz farklı e, Sizin e, özetlediğiniz gibi e, Çünkü orada Giges aslında bir e, çoban e, Ve gününde e, günün birinde e, Şöyle söyleyeyim yani talih kuşu e, başına konuyor e, Bir e, yer altında bir hazineyle e, karşılaşıyor ve Bir heykel e, söz konusu e, Ve heykelin e, parmağında bir e, yüzük e, var yanlış hatırlamıyorsam E, bu yüzüğü e, tabii ki e, yani merakını çekiyor, alıyor ve parmağına geçirdiğinde görünmez olduğunu tesadüfen e, keşfediyor. Bundan sonra Giges'in hayatı değişiyor. Çünkü bu e, görünmez olmak demek birçok sorumluluktan, daha doğrusu birçok çekinceden e, kaçmak e, anlamına geliyor. Platon'un öyküsünde e, kandales e, olmaksızın e, Giges e, bu gör, yüzüğün görünmezlik özelliğini kötüye kullanarak... ...anlaşıldığı kadarıyla kraliçenin huzuruna çıkıyor ve onu ifade ediyor. Olaylar bu şekilde gelişiyor. Yani bu Platon'daki varyant aslında Giges'in farklı bir şekilde sunulduğu... ...hiçbir yani Kandahulus'un önünde tereddüt eden, hayır ben böyle bir şey yapamam diyen bir Giges yok bu varyantta. ...yüzüğü parmağına geçirmiş, <gülüyor> ee, belki başka faaliyetleri de var ee, ama sadece hı hı. E, bu anlatılıyor e, Platon'da. E, kraliçeyi baştan çıkaran Bir Giges söz konusu. E, tabii görünmezlik de çok e, elverişli bir tema, yani Wels'in görünmez adamı da e, hı hı. çok e, doğal bir şekilde işte suç e, temasıyla vesaire e, çabuk, çabuk e, ilişkiye geçiyor. Ee, orada da e, işte başına gelen e, olaylar e, hatta görünmez adama nasıl bakıldığı <gülüyor> e, vesaire, malum. bir müzik arası verelim mi? <gülüyor> Aslında e, ben esas konuşacağım Kroisos'un hikayesini ben daha önceden özetlemiş olacağım bu yüzden. Bugün e, müzik kısmından ben sorumlu değilim. E, benim çok gerçekten memnun olduğum bir şey kaç program sonra ilk defa oldu açıkçası. Bu sefer Selçuk Bey'e getirdi müziği. Şimdi aslında çok güzel oturuyor. Bu bir 17. yüzyıl bestecisi, 17. 18. yüzyıl bestecisi. Reinhard Kreiser. ...Hamburglu e, opera besteliyor ses olarak... ...çok operası var... ...döneminde çok... ...1674-1739 yılları arasında yaşıyor... ...döneminde... Handel, Kurlau Telemann'la kıyaslanan bir besteci... ...giderek unutulmuş... ...şimdi çok az... E, ...yani seyrek olarak... E, ...operaları galiba seslendiriliyor... ...ilk defa bu... Kuriosus operası... ...1711'de Hamburg'da sahneleniyor... ...1730'da besteci buna... ...37 Arya ekliyor... ...ve... E, ...orkestral olarak da zenginleşiyor... ...enstrüman olarak... Ee, esas libretto İtalyan, e, İtalyanca, Nicola Minneto'dan. Ancak e, şimdi dinleyeceğimiz e, operanın librettosunu ise Lucas von Bastel yazıyor. E, defalarca besteleniyor. E, çok beğenilen bir libretto. Öz Özellikle İtalyan'da çok beğenilen bir libretto. E, şimdi... Şey de söylemem lazım. Esas ismi şu. Birazdan sizin anlatacağınız şeyle çok uyuyor. Derhoch mütüge evet. geçtürtste und erhabene Kreuzus. Esas şeyi, başlığı. Yani gururlu, kibirli düşmüş ve tekrar kalkmış Kreuzus aslında operanın adı. Şimdi onun birinci sahnesi, birinci perdeden Kreuzus'un Aryas'ını dinleyeceğiz. Bariton Hermann Prey. Berlin Senfoni Orkestrası çalıyor. Wilhelm Brückner Rügerberger yönetiminde. Dankt die allnäherndste nicht mehr mit der Schönheit ruhe, wenn die welken wenn die welken Man die kurze Zeit, ihrer schönen Lieblichkeit, ihrer schönen Lieblichkeit. Darum nicht mit Lust genießen, darum nicht mit Lust genießen. That's right. That's 94.9 Açık Fikri Takip Programındasınız. Selçuk Aylarla Herodotus'un Croisos ile ilgili makalesini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi İmet makalenizde Şair Arion'un öyküsünü e, de bahsediyorsunuz. Bu Gügesin karşı karşıya kaldığı seçimi hatırlatıyor. hatırlatmamız hatırlatmaya yardımcı oluyor aslında. Evet. Hikayenin devam etmesini. Evet. Gerisini. <gülüyor> e, şöyle bu aslında çok kısa bir e, öykü. E, Çünkü Herodot Croizos'un öyküsünü anlatırken işte birçok farklı öyküye geçiyor. Burada da işte değişik temalar vesaire olduğunu görüyoruz ama arada bir ilişki olabileceği kanaatindeyim aynı zamanda. Aryonda bu yüzden kısaca da olsa değerlendirdim. Yani hikayeyi özetlemeyeceğim ama Hı. ana fikrini söylemekle yetinelim. Az önce Giges'in... Özellikle Herodot'taki e, anlatılan e, varyanta göre e, seçim e, yapmak zorunda kaldığı durumlarda e, gönülsüzce de olsa e, etik e, olarak belki doğru olmayacak seçimler yaptığını e, gördük. E, i̇lkinde e, sonuçta e, kralın e, baskısıyla da olsa... E, ...ya da işte kapı arkasında saklanıcı garanti edildikten sonra da olsa kraliçeyi görmeye razı oldu. E, i̇kincisinde ise kraliçenin önünde bu defa e, kralı öldürmeye ve hanedanları almaya razı oldu. Bunlar önemli e, adımlar Giges için. E, aslında farklı şeylerde tercih edebilirdi. Arion'un öyküsü aslında e, bununla ilgili e, şöyle ki... E, Ee, i̇ntihara e, zorlanmış bir e, şairin e, öyküsü hı hı. bu e, ve e, sonuçta e, kendini e, kadere teslim eden e, bir adım e, atıyor Arion. Ee, bu adımın arkasında aslında giyesinin yapmadığı, e, görmediği daha doğrusu e, bir seçim var. Hı hı. Özgür iradesini kullanarak e, çok kötü e, bir, e, çok kötü seçeneklerle karşı karşıya kaldığı halde kendisini kaderin ellerine e, teslim ediyor. E, ve sonuçta gerçekten de kurtuluyor. Ve e, kendisini... ...kendisini bu şartlara zorlayanlar da... ...daha sonra cezalandırılıyor aslında... ...onların e, ne yapmak isteği vesaire... ...ortaya çıkıyor. E, Giges işte bütün bunların... E, ...hiçbirisini yapmayıp... E, ...bir çeşit... E, ...aslında... E, ...hayatını... E, ...ruhsal olarak karartabilecek... E, ...vicdanında iz bırakabilecek... E, ...ve suç teşkil edebilecek... E, ...eylemlere razı oluyor... Evet bu önemli bir kontrast. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi şeyle devam edelim. Salon'la devam edelim. Salon büyük bir tura çıkmış. Bu arada evet. Sar'da da geliyor. Yani Kroisos'un Lidya Krallığı'nın başkenti Başkentine. Sar'da evet. geliyor. Kroisos'ta konuşuyorlar. E, konuşmalarda özellikle mutluluk e, üzerine Tabii geçiyor. Kroisos artık yani tahtta. Evet Kroisos <gülüyor> evet. tahtta. Giges'ten sonra, sonra De, dördüncü. ...kral diye hatırlıyorum... ...Kroisos istiyor ki... E, ...dünyanın e, en mutlu adamının... ...kendisi olduğu Solon tarafından da... E, ...tasdik edilsin. Evet bu da işte aslında... ...onu kandavlese... Evet, ...benzeten enteresan bir taraf... ...yani bir tanesi karısının güzelliğini onaylatmak hı hı. istiyor... ...diğeri de e, bu defa... E, ...dünyanın en mutlu insanı... E, ...benim tezinin hı hı. onaylanmasını istiyor... E, ...tabii e, Giges... E, ...yani güzellikten ne kadar alınıyordu... <gülüyor> ee, yani yetkin bir isim miydi bu konuda bilmiyoruz ama Croesus Solun'a bunu sorduğunda e, bu çok daha maynidar çünkü e, Solun bilgeliğiyle <gülüyor> nam salmış. E, o büyük tura çıkmadan önce Atinalılar için yasalarını e, yasaları yapmış, e, teklif etmiş. E, önemli bir e, figür ve zaten Croesus da bunun e, farkında. Solun'un... Kroiyos'un mutluluğunu onaylaması adeta yani bir mühür yetkili bir mühür görevi görecek. Ama solun da bir türlü istediği cevabı vermiyor. Evet. Bir başkası Teros diye hatırlıyorum onu evet. gösteriyor. Sonra ikinciyi de kendisi göster şeyi göstermiyor, Kroiyos'u göstermiyor. Evet. Ama Telos'ta da ölmüş bu arada. Yani şeye gelmeye çalışıyorum. Bugün bizim anladığımız mutlulukla ya da şimdiki zamanı kasteden gösteren bir mutluluk değil. Başka bir tema var sanki burada. Evet yani Solun'un mutluluktan ne anladığı tartışma konusu. Çünkü bahsettiği iki örnekte ölüp gitmiş evet. insanlar. Hatta iki tanesi kardeş bunlardan. E, dolayısıyla e, tabii Kuroizos çileden çıkıyor e, bu arada. Ve e, yani ne kadar e, bilgi olursa olsun karşısındaki, e, ne kadar şöhretli olursa olsun... E, hani ...üçüncülüğe gönül indirgemiyor. E, <gülüyor> bir türlü istediği cevabı e, evet, alamıyor. İstediği cevabı alamıyor. Yani orada bir şöyle şey dikkat çekici. Bitmiş bir hayattan sonra mutluluktan bahsediyorsa olan. Yani iyi bir ölümle bitmiş. Ama bir öte dünya fikri de yok. Öyle yani, değil. Şöyle Ama... aslında yani Anetama sanırım e, şu... Ee, hiçbirimiz e, geleceği daha doğrusu akıbetimizi hayatımızın sonunu bilmediğimiz için e, ileride bize e, neyin beklediğini bilmediğimiz için şu andaki mutluluğumuzdan asla emin olamıyoruz. Hı hı. Ee, ...ve aslında e, hikayenin devamında Kuroydos'un başından geçenler Solon'u haklı çıkarıyor. Nitekim çok daha sonra e, artık Persene'ye yenilip Kiros'un esiri olduğunda kendi ağzından şimdi Solon'u anladım hı hı. E, diyor. Çünkü o günleri e, gördü e, nihayet. E, peki Solon'un tarif ettiği şekliyle e, mutluluk e, nasıl bir mutluluk yani... Ee, anlaşıldığı kadarıyla e, verdiği örneklere bakarsak e, bu, bu kişiler e, kendi mutluluklarını ve aslında tarife göre herhangi birimiz e, kendi mutluluklarımızı e, hayattayken tam olarak idrak edemeyeceğiz anlamına geliyor. Çünkü e, son nefesimizi e, nasıl vereceğimiz, hangi şartlar altında e, vereceğimiz belli değil. E, yani bu çok pratik e, bir e, mutluluk ideal gibi görünmüyor e, işin doğrusu. E, biraz <gülüyor> ibretlik <gülüyor> <gülüyor> ...bir mutluluk gibi. <gülüyor> ee, bir Kroisos'un rüyası var ve oğlunun ölümü var e, hikayede. Ee, evet. Şimdi bu hikayede de... ...yani Kroisos rüyasında oğlunun öleceğini görüyor. Ee, ve daha sonraki davranışlarında da bu rüyanın etkisini görüyoruz. Fakat bu hikayede herhalde en etkileyici figür... ...sarayına yani evine aldığı o Adrastos. Evet. Hmm, İsterseniz önce bu kişi kim? Onunla başlayalım. Evet. Ee, pa pardon buyurun. bir de araya girmek istiyorum. Bir eksik kaldı. O gi krallığın gigese o şekilde geçmesi esasında Delfi'deki kahine de danışılıyor ya o zaman. Hmm. O, o kahinin de pek içine sinmiş değil. Yani bu tamam böyle sana geçti ama bir de şey var. Yani bu senin dördüncü soyun. Evet sorun... ileride bir gün e, senin soyundan gelen. E, bir başka kral bunun faturasını ödeyecek. Yani ee, bu rüyayla bir yani. ayaklık evet, evet. var. Ee, şimdi e, bahsettiğiniz bu Adrastos'un, Kral Odysseus'un sarayına gelmesinden itibaren e, aslında e, ben Herodot'un anlatısının biraz e, kurgusallaştığını e, düşünüyorum. Yani e, kurgusal öğeler e, daha çok devreye e, girmeye başlıyor çünkü e, her birinin e, çok e, figürlerin çok figürlerin ve olayların e, çok tek işlevleri e, olduğunu görüyoruz. Adrastos e, istemeden yahutta da e, çok e, küçük bir olayı ve bir de kardeşini e, öldürüp kraliyet sarayına sığınan e, bir figür. O zamanki adetlere göre. E, Kuroizos onun için bir arınma e, ritüeli e, düzenliyor e, ve daha sonra da bu talihsiz ismi sarayına e, alıyor. Adrasdos da bunu kabul ediyor çünkü e, büyük ihtimalle zaten gideceği e, başka bir yer e, yok ve Kuroizos'un sarayı da iyi bir e, kapı e, neticede. E, dolayısıyla aralarında... E, bu arınma ritüeli e, üzerinden bir ilişki e, doğmuş oluyor. İşte o sırada Kroydus evet rüyasında e, oğlunun e, öldürüldüğünü e, görüyor ve bunun e, önüne geçmek için e, bir takım tedbirler alıyor. E, demirden bir mızrakla evet öldürülüğünü görüyor. Silahları ve ortada... Bütün silahları kaldırıyor evet. Az önce e, bunun bunda e, kurgusal bir şeyler e, olduğunu söylerken bunu kastediyordum evet. çünkü örneğin e, yani Ezipte Ezop'un fablalarından birinde e, benzeri bir e, temayı görüyoruz. Aslında bu e, masallarda, halk hikayelerinde vesaire çok yaygın e, bir şey. Yani e, bir rüya e, görülüyor. E, hiç olmayacak bir ölmüş gibi ve bu ölümün önüne geçmek için e, her türlü tedbir Hı. alınıyor. Ama ne olursa olsun kader e, sonuçta gerçekleşiyor e, ve e, o... ...söz konusu kişi e, ölüyor ya da öldürülüyor. Kız Kulesi'nin hikayesi gibi. <gülüyor> e, gibi yani sayısız şey var bunda. E, örnek verebiliriz buna dair. Kruizos bu e, tedbirleri e, aldıktan sonra... E, ...bir başka e, figür e, diyelim sahneye çıkıyor. Bu bir yaban e, domuzu... E, <gülüyor> ...Sar'da yakın bir yörede, Mizya'da etrafa bayağı zarar veren bir yaban domuzu var. Yerel halk ilk önce kendisi üstesinden gelip hayvanı öldürmeye çalışıyor ama beceremiyorlar ve Kroizos'a kadar gidiyor iş yani koskoca krala kadar gidiyor. Başımızda bir yaban domuzu var, bizi bundan kurtar diye ve oğlunu istiyorlar. Yani oğlunun usta bir avcı olduğu, av partilerinden zevk aldığı anlaşılıyor ...Adrastos'u gönder, yaban domuzunu öldürsün e, diyorlar. E, tabii Kroizos gördüğü rüyadan hareketle e, buna kesinlikle razı olmuyor. E, fakat e, işte başkalarını gönderebileceğini e, söylüyor ilk önce e, ama Adrastos... E, bu konuşmalara e, şahit olarak e, babasının e, huzuruna çıkıyor. Mutlaka bu e, av partisine gitmek istediğini söylüyor. Babası rüyayı e, kendisine e, anlattığında e, orada bir tabir yapıyor. Yani pratik bir e, tabir. E, bu bir domuz e, avı. E, domuz nasıl olup da e, bir işte mızrak e, savuracak yani düşmana karşı savaşmaya gitmiyoruz e, diyor. Kroyos'un kafasına yatıyor bu. Ee, ve daha sonra e, oğlunun, oğlunu e, kendi işte sarayına sığınan Adrastos'la birlikte e, Av Partisi'ne yolluyor. Adrastos'tan da e, oğluna e, göz kulak olmasını e, talep ediyor. O da tabii ki kabul ediyor çünkü onun için biraz e, o minnet borcunu ödeme hı hı. E, vesilesi bu. Ee, daha sonra işte malum e, Av Partisi'nde talihsiz bir kaza e, oluyor. E, bizzat Kuroizos'un kardeş kadından e, arındırdığı Adrastos e, işte mızrağını sabırıyor ve yaban domuzunu ıskalayıp Kuroizos'un oğlunu e, öldürüyor. E, kıs kısaca böyle. Buraya <gülüyor> kadar hikaye. Kader ağlarını örmeye devam evet. ediyor. Ee, şeyin kötü tarihi de ilerliyor. Kuroizos'un kötü tahlihi de ilerliyor. Ee, tek oğlun değil ama e, esas e, evet. şeyi krallığı devredebilecek oğludun yitiriyor. Öbür oğlu da e, e, konuşma yetisinden yoksun o bir diğer oldu. Şimdi tam da burada ikinci parçaya geçelim diyorum çünkü Kreiser'in operasının konusu yani üç perdelik bu. Onu söylemeyi demin unuttum. İlk perdede <gülüyor> ilk perde şeyle açılıyor, e, bir şölenle açılıyor e, ve, ve ganimet var. Esas olarak muhtemelen o Solon'la konuşması var, var ilk perdede. Solon'a şey, zenginliğini gösteriyor ve işte o demin konuştuğumuz Solon'la konuşması yer alıyor. Solon onu uyarıyor. Dünyevi zenginliğin geçiciliği üzerine. Kroesos ciddiye almıyor. Bu operadaki sağır ve dilsiz olan çocuk Atüs. Orada bir aşk hikayesi var aynı zamanda. Aynı zamanda da uşağı var. Bu da çok bir komik tip de bu Atüs'ün uşağı. Burada önemli olan beraber e, Pers saldırısını, Perslere karşı oğluyla beraber e, savaşa gidiyor. Bu sağır ve dilsiz olan oğluyla savaşa gidiyor ilk perdede. Tam bir Pers e, asker Croesus'u öldürecekken, onu bir er zannederken, normal evet. düz bir asker zannederken öldürecekken, Atüs onu görüyor ve dili çözülüyor. <gülüyor> Dur e, o bir kral diyor ve Croesus bir kere ölümden böyle kurtuluyor. Evet. E, oğlunun dili açılıyor ve sonra işte birazdan konuşacağımız yakılmak üzereyken birinci perdede e, hem bu yakılma sahnesi var hem e, yakılacağı zaman gene sizin yazınıza da yer alan solo'nun sözlerini yüksek sesle söyleyip e, Kilos'un bunu dinleyip onu affetmesi var. Şimdi e, bir başka aryayı dinleyeceğiz. Kilos'un aryası bu. Röner Jacobs yönetiminde Akademi für Alte Musik Berlin'den dinleyeceğiz. Der Zeichen auf Fiegen von Leiten, auf Wiegen von Eichen, durch Radyo'da fikri takip programındasınız... ...Selçuk Aylar'la Kroysos üzerine olan... ...makaleyi konuşmaya devam ediyoruz... Ee, ...şimdi şeyde kalmıştık... ...Kroysos'un kötü talihini devam ediyor... Evet. <gülüyor> ...Adüs'ü kaybetmesinden sonra... ...oğlunu kaybetmesinden sonra... E, ...bu sefer Persler... ...Kroysos yönetiminde... E, ...Anadolu'da ilerliyorlar... ...Kroysos da bu durumda... ...karşı çıksın... ...ne yapsın e, karar vermeye çalışıyor... Ee, ...nasıl karar veriyor, nasıl bir e, yol izliyor? Ee, nasıl bir yol izliyor? Aslında e, tamamen kendi fikirlerine göre hareket etmiyor. Çünkü e, o dönemde e, Yunan dünyasında e, gerek e, tek tek e, yani halktan kişilerin, e, bireylerin... E, ...gerekse e, devlet görevlilerinin e, sık, e, neredeyse e, her adımlarında, her hareket... E, ...tarzlarında bir kehanet merkezine danıştıklarını biliyoruz. Kroyros da aynı yolu takip ediyor ve bir kehanet merkezine başvurmaya karar veriyor. Fakat tuhaf bir şekilde aslında Lidye Hanedanı'nda öteden beri Delphi kahinesine danışmak adet olduğu halde... ...ilk önce hangisinin daha doğru... Daha doğru cevabı vereceğine dair Bir tereddüt yaşıyor Yani tabiri caizse Kent merkezlerinde sınıyor Adeta ama en sonunda Delfi kahinesine danışmaya Karar veriyor Oradan tabi ki alışılageldiği Üzere çok kapalı bir Yanıt geliyor yani Delfi kahinesi daima Böyle muğlak bir Dille bir muamma gibi Konuşur artık Onu yorumlamak muhataplara Düşmüştür Sonuçta bir imparatorluğun devrileceğini söylüyor Delphi kahinesi. Kuroizos da bunun Pers imparatorluğu olduğunu düşünüyor. Ve Güle Oyunu'ya sefer hazırlıklarına başlıyor. Daha doğrusu Kiros'un karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdi <gülüyor> demin yani... ...opera'daki birinci perdeyi anlatırken de... ...orada her şey uymuyor farkındaysanız... ...yani hikaye tam birebir evet. anlattığı gibi değil... ...ama şey kısmı tabii uyuyor... Ee... Yakalanıyor demek istemiyorum ee, ama yani yeniliyor Kruysos ve evet. sonunda işte e, alevler içinde kalıyor. Evet ittifak yapmasına rağmen e, diğer <gülüyor> e, bir takım işte Sparta'lılarla vesaire ittifak yapmasına rağmen yeniliyorlar. Ama şey galiba geç geliyor değil mi? Yani e, Sparta'dan yardım, yani diğer Yunan evet. şehirlerinden yardım geç geliyor. Evet galiba ama onlar onu... da bir taraftan e, ...kehanete güvenip e, yardım <gülüyor> etmeye karar veriyorlar. <gülüyor> ha <gülüyor> Yani sonuçta 14 günlük bir kuşatmadan sonra evet. e, işte ölenler ölüyor, kalanlar da ölüyor. Evet. O, o sırada e, az önce naklettiğimiz işte e, konuşamayan e, Hı -hı. çocuğunun konuşması hadisesi Hı -hı. rivayete göre gerçekleşiyor. E, şimdi alevler içinde yani yakılacak ama e, olmuyor. E, yani daha doğrusu şu, şunu demek istiyorum. Sizin şöyle ifade ediyorsunuz ya Herodotos sonuçta orada bitirmiyor. Yani yanıp evet. bitebilirdi bitirmiyor. Hikaye Kroytos'un hikayesi devam ediyor, başka bir şekilde devam ediyor. Siz bunu e, tiran alevler arasında can verirken küllerinden bir bilgi doğar diye e, evet. yorumlamışsınız. E, yani dolayısıyla Kroytos'un dönmesine izin veriyor. Herodotus. Evet yani Croesus'un sonuna dair şimdi mitolojik demeyelim daha doğrusu şöyle tarihi kayıtlarla rivayetler arasında büyük farklar var. Daha sonraki yani Kiros'un Sar'da ele geçirmesinden sonraki kariyeri aslında tarihsel olarak biraz meçhul. Ama işte Herodot'ta buna dair değişik kayıtlarla karşılaşıyoruz. Bakilides'in şiiri mesela bambaşka bir son öneriyor Croesus için. E, ...bizzat Apollon tarafından... ...kurtarılıp böyle ya, yani ...mutlular ülkesine, e, en kuzeydeki... ...mutlular ülkesine e, götürülüyor. Şimdi bütün bunlar e, farklı şeyler... ...ama Herod'da dikkati çeken şey... E, ...onun... E, ...bu yakılma cezasından... E, ...kurtulduktan sonra... E, ...nasıl bir insana... E, ...dönüştüğü. Çünkü... E, ...o kütükler tutuşturulduğu sırada... kilosta izliyor... E, ...orada Kruizos'un... ...nasıl cezalandırıldığını... Kroizos tek başına e, konuşmaya başlıyor yani nihayet seni anladım Solon e, diye çünkü kendi sonunu görüyor ve işte bütün o servetten e, bütün o başarılardan vesaire sonra aslında çok acı bir şekilde ve yenilerek aslında e, yani gururda incinmiş bir şekilde e, işte oğlunu kaybetti e, bu arada e, başından çok acı şeyler geçerek nihayet e, yine e, kötü bir ölümle karşı karşıya ve solunu anladığını görüyor. Düşünüyor. Bunu da sesli olarak e, ifade ediyor. E, Kiros e, kime seslendiğini daha doğrusu ne söylediğini böyle bir anda e, merak ederek e, hemen e, adamlarından öğrenmelerini e, istiyor. Ve e, işte Kiroizos her kralın e, dinlemesi gereken e, birinden e, bahsediyorum diyor Solon'u kastederek Ve e, Kiros e, meseleyi öğrendiği zaman aslında... Kroizos'un zamanında yapamadığı şekilde e, çok çabuk yürü, akıllı yürüterek e, benim sonunda böyle olabilir e, diye yani onun mesajı çok çabuk e, alıyor ve e, işte kurtar, kurtarılmasını istiyor e, alevlerden. E, yani tabii işte rivayete göre e, orada işte küçükler tutuşturulmuş ama işte Apollo'nun yardımıyla e, nihayet e, o şey sönüyor, e, ateşi sönüyor. E, yani yağmur yağdırarak söndürüyor. Evet e, ve e, ...daha sonra... E, ...Kiros Kruizos'u... ...yanına danışman... E, ...olarak e, alıyor. E, şimdi... ...Kruizos eğer... E, ...bu ceza sırasında ölseydi... ...önümüze bambaşka bir... E, ...tablo çıkacaktı. Hı hı. Az önce naklettiğim... Bakilides'in mesela rivayeti o daha mitolojik bir şey, masalsı bir tarafı var. Oradan bambaşka bir sonuç çıkıyor. Fakat Herodot'taki rivayet çok farklı. Çünkü bölgenin en zengin kralı olan Kroizos bir anda Pers kralının danışmanı haline geliyor. Şimdi böyle bir... Zilleti e, diyeyim nasıl e, atlatıyor Kuroizos bu önemli bir e, soru hı hı. yani ana hareket noktamız bu olabilir çünkü e, bizzat e, bir zamanlar e, işte çok güçlü çok zengin bir e, kralken günün birinde bir başka kralın danışmanı olmakla yetinmek e, kolay hı hı. bir şey e, değil ama e, anlaşılan o ki Kuroizos'un bu tip endişeleri e, yok. Yani Kuroiusun, Kiroiusun danışmanı olurken, e, herhangi bir ona danışmanlık yaparken herhangi bir sıkıntı çekmediğini e, görüyoruz. Ve Herodot'un naklettiği birkaç hadise de son derece bilgece e, cevaplar veriyor e, Pers kralına. Hatta e, daha sert düşer düşmez. E, ...yani belki aralarında geçen ilk ciddi e, konuşmada... E, ...birdenbire bir bilge gibi e, konuştuğunu... Bu sargın yağmalanması ile ilgili evet. değil mi? <gülüyor> evet, yani e, aslında e, artık Kuroizos'un şehri olmadığı için... ...Kiros'un askerlerinin bizzat Kiros'un şehrini yağmaladığını e, <gülüyor> söylüyor. E, bundan sonraki bütün e, aralarında geçen konuşmalarda... ...ve daha sonra Kiros'un oğluna da danışmanlık yapıyor... Kendisine nasıl herhangi, hangi mesele sorulursa sorulsun içine bir çeşit bilgelik katarak cevap vermeye başlıyor. Ve bunların hepsi de daha doğrusu büyük çoğunluğu şeyle alakalı işte insanın akıbeti, kadere güvenilmezlik vesaire yani kendi tecrübesi Solon'un naklettikleri ve kendi tecrübesinden hareketle konuşuyor. Dolayısıyla ben Kroitos'un Kiros'un sarayında bir çeşit Solon haline geldiğini Ee, ...düşünüyorum. Yani sürekli... E, ...Pers kralını e, uyaran... E, ...sonundan emin olma... E, ...vesaire gibi mesajlar veren... E, ...gerçek bir bilge e, haline geliyor. Bir de şöyle bir şey var galiba değil mi? İlk siz yazınızda Solon'la Kroisos'un... ...karşılaşmasından bahsederken... E, ...diğer bilgelerle karşılaşan... ...başka krallardan bahsediyorsunuz ve onların... Evet. ...aslında bilgelerin söylediklerini... ...dikkate aldıklarını... Evet. E, Yani hemen öyle geçiştirmediklerini oysa Kroyosos'un kale bile almadın. Yani bir zamansal arada şey var. Bir süre sonra mesela diyelim ki Diyojen'le karşılaşan İskender'e dönüşüyor aslında. Evet tabii şey. onu az önce Salon'da Kroyosos'un karşılaşmasını konuştuklarını anlatırken onu atladık. E, evet öyle bir şey var zengin bir temas söz konusu. E, bu e, krallarla bilgileri e, yan yana getiren ve karşılaştıran. ...bir şey, yani e, tema. Sonunda Kroisos da onlardan biri oluyor. Yani bir evet, Kroisos onlardan biri halde geliyor. Evet, <gülüyor> yani o ceza sırasında ölmüyor. Hayır, hiperboraya da gitmiyor. Öyle de değil. Aslında çok zor kabul edilebilecek bir görev. Kilosun danışmanı oluyor ama... evet, ...bir bilgi haline geliyor. Yani çıkarılabilecek artık her türlü dersi çıkarıyor. Belki demin konuştuğumuz... solunun mutluluk tarifi... ...işe yarar mı... Ee, ...sorusunun cevabı bu. Yani Kroyros aslında orada bir taraftan... E, ...o ceza sırasında aslında ölümü tatmış e, gibi de. E, ama o hadiseden sonra adeta işte bir ikinci hayat gibi. Yani sürpriz Hı -hı. bir şekilde hayatına devam ettiğinde... E, ...nihayet bambaşka bir e, insan haline geliyor ve belki hani kendi mutluluğunu... ...işte e, tadabilen e, bir figüre de dönüşüyor. Bitirirken... ...şeyi sormak istiyorum... ...yani Herodotos'un anlatısını... ...gözden geçirirken siz... E, ...bunu bir değerlendirme... ...olarak değerlendiriyorsunuz... ...yani pardon... De, e, deneme. De, ...deneme olarak değerlendiriyorsunuz... Hı hı. ...bu sonuca nasıl vardınız? E, bu sonuca e, aslında... E, yani ...Herodotos'un metnini... ...baştan sona olmasa da şöyle bir... E, ...okuyan herkesin... Hı hı. E, ...aklına böyle bir düşünce gelebileceği... E, ...kanaatindeyim... E, ...şöyle ki... E, Birçok türün e, henüz sahneye çıkmadığı e, bir zaman diliminde Herodot'un metninde bunların hepsinin ayrıta birer öz halinde e, bulunduğunu görüyoruz. E, yani Herodot metni daha sonraki e, tarih yazımını doğurmuştur. Bunun dışında e, antropolojik, e, etnolojik, etnografik vesaire birçok gözlem e, barındırmasıyla aslında hepsine giden, ...yolu açmıştır. Tabii ki bilinçli... Hı hı. ...anlamda değil. Ama... ...bütün bunların hepsini o metinde... ...görüyoruz. Dolayısıyla... ...türler üstü Mitoloji bir metin yani. gibi geliyor. Tabii ki var. Ama mesela... ...kimi zaman bunları eleştirir... ...kimi zaman çok saf bir şekilde kabul eder... ...bazı öyküleri. Yani bu yönüyle de... ...zaten çok eleştirilmiştir. Çünkü... ...çok değişik kaynaklardan... ...besleniyor. Dolayısıyla... ...türler üstü bir metin... ...gibi görünüyor. Ve sonunda... E, insana, insan hayatına dair e, bir şeyler söyleme hassasiyetini aslında e, hiçbir zaman yitirmediğini görüyoruz Herodotus'un. Hangi hikayeyi anlatırsa anlatsın. E, daima bir taraftan böyle e, bu tür yan yorumlar e, yapıyor. Yani bir e, hisse çıkarma e, tarafı vardır e, Herodotus'un. Dolayısıyla e, genel olarak e, insan, hayat, dünya vesaire üzerinde düşündüğü pasajlar ya da bizi düşündürdüğü pasajlar olduğunu e, görüyoruz. E, yani Bu anlamda Bütün bu konular üzerine e, tarihe dönük baktığımda, tarihi e, bütün e, bu konular üzerinde e, düşünmek için bir araç e, Hı -hı. sayan bir figür olduğunu e, düşünüyorum. E, bu yüzden e, bir nevi e, hani bir nevi montayn gibi Hı -hı. E, bir denemeden e, bahsedebileceğimiz kanaatindeyim. Evet programın sonuna geldik. Selçuk Bey bu güzel sohbet için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Teknik masada Ömer Şahin vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Bitirirken bir müziğimiz var galiba. Şimdi aslında belki ilk başta çalmamız gerekeni en sonda çalıyoruz. Kureusus Operası'nın girişinden bir parça çalacağız. Bir bölüm çalacağız. Gene e, Akademi Feral Berlin müzikten e, Röne Jacobs'un yönetiminde Hanafer Çocuk Solistleri Korusu söylüyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.